الحمد لله aia am de-aia, am de من شرور de ومن am de من am الله فلا am له aia يضل فلا هادي له de-aia, لا de-aia, الله وحده لا شريك له عبده ورسوله يا الذين الله ولا مسلمون يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبعث منهم رجلا كثيرا من النساء الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا سديدا يسلك مع ما لكم لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فاز نظيمة أما بعد إباد الله Inna astakal hadifik kitabullah Ve hedi muhammedin, sallallahu aleyhi ve li umuri <gülüyor> Tevhid inancına aykırı iddialar ve cevaplar. Hep söylüyoruz usul ilmi. <gülüyor> Tevhid ilminin de belli bir neyi var. Usulü var. Onunla alakalı temel kaideleri, esasları almıştık. Şimdi şüphelere devam ediyoruz. 13. şüphe okuyalım. 13. şüphe. Darim'in sünnetine nakletti. Medine halkı Ayşe radıy radıyallahu anhaya kıtlıktan dolayı şikayetçi oldular. O da gökyüzüyle arada engel kalmayacak şekilde Resulullah'ın kabrinin üzerinde olan çatıya bir delik açmalarını emretti. Ravi dedi ki, onlar bu söyleneni yaptılar. Bunun sonucu öyle bir yağmur yağdı ki nihayet otlar bitti. Develer etlenip yağlandılar. Hatta iç yağından çatlayıp yarıldılar. Bundan dolayı bu yıla Yarık yılı adı verildi. Rivayetini delil olarak ileri sürmektedirler. Evet. Ne diyorduk? Üç türlü delilleri var. Değil mi? Bir tanesi, sahibi delil. Sahibi delil ama problemlerde delinin kendisinde değil. İstidlalde. Değil mi? Heh. İşte Buhari'den, Müslim'den örneklerini verdik. Yeri geldiğinde müerrife zikrediyor. İkincisi, sahih değil. Sahih değil olması yanında onların istidlallerini tam tersine. Yani onların hadisten çıkardıkları anlamın tam neyine? <gülüyor> tersine. Yani bir nevi, bir nevi, bir nevi hadisin metnini, hadisin metnini istedikleri gibi anlıyorlar. Halbuki hadisin metnine baktığımızda istedikleri anlam ne yapıyor? Çıkmıyor. İlkinden farkı ne? İlkinde istedikleri anlam var aslında hadisin metninde. Ancak he, zorlayarak ne yapıyorlar? Anlamı değiştiriyorlar. Burada ise hiç ne yok? O anlam yok hadisin metninde. Tamamen hadisin metni ne? Farklı. Bunun da örneklerini verdik. Üçüncüsü zayıf rivayetler. Zayıf rivayetler. Zayıf dikkat edelim. He, nedir zayıf? Bilen var mı zayıf abi? Zayıf hadis. Uydurma değil, zayıf. Yani, yani, yani, yani, ha. Ravinin adaletinde problem yok. Neyinde problem var? Zaptında problem var. Adaletinde problem yok. He, dininde problem yok. Neyinde problem var? Zaptında, hıfsında problem var. Biz ona kısaca ne diyoruz? Zayıf, zayıf hadis diyoruz. He. Buradaki mesela eser böyle bir şey işte. Darimi sünneninde ne yapmış? Bunu rivayet etmiş. Makbul. Darimin süneni pek çok alim tarafından ne yapılmıştır? Mahbuldür. Kabulle alınmıştır. Makbuldür. Ama Darimin'in süneninde bu eseri rivayet etmesinin bir anlamı yok. Neden yok? Buhari ve Müslim dışındaki hiçbir hadis kitabı bütünüyle sahih değildir. Buhari Müslim de tenkit edilenler haricinde böyledir. Yani Kur'an-ı Kerim gibi iki kapak arası sayı değildir Buhari ve Müslim'in. Ona dikkat edeceğiz. İçinde tenkit edilen hadisler var. Onları çıktıktan sonra icma hasıl olur. İcma Buhari ve Müslim'in bütün hadislerin sayı olduğu yönünde değildir. Tenkit edilenler hariç hadislerin sayı olduğu yönündedir. Ona dikkat edeceğiz. Ha. Demek ki burada ne var? Zayıf bir eser var. Hani hep ne diyoruz? Su gelince teyemmüm bozulur. Ama... Tabi bunu anlatmak kolay bir iş değil. Dördüncüsü ne? Uydurma hadisler. Uydurma hadisler. Ha. rabi'nin neyinde problem var? Neyinde? Adaletinde, dininde problem var. Adaletinde, dininde problem var. Ha. Ki uydurmalarda kendi içinde pek çok sınıfa ayrılır. Ha. Ancak genel itibarıyla uydurma dediğimizde işte ravisine olan yalancı olan ne olan? Hadis uydurucusu olan zatlar anlaşılır. Bir de bir son daha vardı. O da neydi? Aslı olmayan neler? Menkıbeler, yani hurafeler, şeyde. hikayeler. Bu hadis de olabilir. Mesela İhya-i Müddin'de 200 küsür tane sadece imam, sübkinin tespit ettiği aslı olmayan hadis var. La asle lehu. Ne demek la asle lehu? Hiçbir var. aslı yok. Hiçbir aslı yok. Aslı yok yani. Senedi ne yok. 200, 200 küsur. Yani bu 800'e kadar vardırılmıştır daha sonra gelen alimler tarafından. Yani bu ne demek? Bu şu demektir. Ha. Sofilerin geneli işte bu son şık olan aslı olmayan nelere? Rivayetlere, hurafelere itimat ederdir. Bu onların vazgeçilmez neyidir? Şiarlarıdır. Vasıflarıdır yani. Başka bir Çıkarları yoktur. Çünkü din ama öyle ama böyle bir rivayete dayanmalıdır. Dayanmaz. Evet. Dayanmadan Ali dediği gibi din olmaz. Evet. Okuyor mu şimdi cevabını? Bu şüphenin cevabı. Birkaç yönden bu şüpheye cevap verilmesi mümkündür. Bir. Bu kısa sahih değildir. Çünkü <gülüyor> Rabileri arasında bu Hammad bin Zeyd'in kardeşi Said bin Zeyd el Ezdi bulunmaktadır. Ve Said bin Zeyd de zaaf vardır. Z Bakın zaaf vardır. Fihi da'fun diyor. Zayıf demek değildir bu ravi. Yani başka bir tarikten eğer bu rivayet ne yapılırsa, takviye edilirse sayı olur anlamına gelir. Ancak bu rivayet tek başına kalmış, müferrit bir rivayettir. Zaten Said bin Zeyd de infiraden yani tek başına kalarak bu eseri ne yapmıştır? Rivayet etmiştir. Hal böyle olunca bu eserin takviye edilmesi ne değildir? Mümkün değildir. He, demek ki Said bin Zeyd el Ezdi adındaki zat nedeniyle bu rivayet nedir? Zayıftır. Evet devam edelim. Kendisini Yahya bin Said İbrahim bin Yakup Esadi el, el Cevzecani Nesai ve diğerleri zayıf görmüş, İbni Hacer hakkında saduk olup evhamı vardır demiştir. Evet İbni Hacer'in saduk dediği bütün raviler takviye edilmediği müddetçe başka kanalda o rivayet ettiği eser gelmediği müddetçe zayıf hükmündedir. Ama İbni Hacer diğer alimlerden farklı olarak yani gerek Yahya bin Said gerek İbrahim bin Yakup gerek Nesai'den farklı olarak zayıf dememiş saduk demiş. Neden? Şimdi zayıf dese diğer tariklerden gelen rivayeti takviye bile edilse o ravinin rivayeti sıhhat derecesi kazanmayabilir. Onun için daha ne davranmış? Dikkatli davranmış. Yani Hafız İbni Hacer hadis ilmiyle İslam'dır. Onun için ilim talebesi öncelikle onun neyine? Takrib-ül tehzibine yani yetinmiyorsa tehzib tehzib adlı kitabına bakacak raviler hakkında bilgi toplayacaktır. Yani tabiri caizse bizim için namazda Kur'an neyse Kur'ansız namaz olur mu? Olmaz. Ha. Hadiste de özellikle hadisin, hadis kaç bölümden oluşurdu? İki değil mi? Senet ve ne? Metin. Senet ve ne? Metin. Özellikle de hadisin senedinde işte o takrib-i tehzip bizim için Kur'an gibidir. Anladık mı? Senedinde takvib bu tezib bizim için Kur'an gibidir. Olmazsa olmaz. O ne olacak? Elinin altında muhakkak bulunacak. O çok önemli bir kitap. O gelince, yani o eseri yazınca, önceki bütün eserlerin heymeneti ortadan kalkmıştır. Bütün dönüş onu olmuştur. O kadar mübarek nedir? Bir eserdir. Evet, devam edelim. İki, asab ı kiramdan sabit olduğuna göre onlar kıtlıkla karşılaştıklarında ya mescitte ya da açık arazide yani musallada Allah'a dua ederek yağmur yağdırmasını dilerlerdi. Yani daha önce aldık. Evet. Birçok rivayet aldık. Burada <gülüyor> ceryan edin hadiseye bakın. Neymiş efendim işte? Kabrin üstünde ne açma? Delik açma, yarık açma. Yani bu Hazreti Ömer'in aklına gelmedi mi? Niye Hazreti Ömer'in aklına gelmedi? Radıyallahu anh. Neden kalkıp da he, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasını ne yaptı? Nereye çıkardı? Hutbeye değil mi? Hutbeye çıkardı değil mi? Dua et dedi. Halbuki Hazreti Ömer Abbas'tan daha hayırlı değil mi? Ümmetin ricalini toplayayım bir bakalım. En hayırlısı kim? Sonra? Sonra? Sonra? E şimdi sen bunu reddedebilir misin? E reddedemezsin. Hz. Abbas'tan hayırlı olduğu kesin. He. Buradan biz şu kaideyi alıyoruz. Orada da söylemiştik. Daha faziletlisi dururken daha da imameti nedir? Caizdir. Daha faziletlisi dururken daha az faziletlisinde imameti nedir? Caizdir. Bunun problem yok. Evet. Devam edelim. Üç. Buhari tarafından rivayet edilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını güneş benim hücremde iken ve gölge henüz yayılmadan kılardı. Hadisinde de görüldüğü üzere Aişe radıyallahu anhanın odasının bir tavanının bir kısmı kapalı değil, açıktı. Bir tavan, bir odası değil. Odası. Odasının tavanının bir kısmı kapalı değil, açıktı. Yani kubbe falan yok. Evet. Kubbe falan yok. Evet. Kaldı ki bu her rivayeti. Evet. Devam Bu rivayet, Ayşe radıyallahu anh'ın evinin tavanının bir bölümünün açık olduğunu ve buradan güneşin girdiğini göstermektedir. Ayşe radıyallahu anh'ın Hayatı boyunca da evin bu şekli bozulmamıştır. Binanaley evin çatısına bir delik açılmasına nasıl gerek olabilir ki? Bu da kıssanın batıl olduğuna işaret etmektedir. Evet yani metin kritiği değil mi? Yani e, hiç senedine bakmadan orada bize aktarılan neyin bilginin aynı konuyla alakalı diğer rivayetlerdeki karşılığına bakıyoruz. Ne yapıyor? Çelişiyor. Buhari rivayetiyle ne yapıyor? Çelişiyor. Yani o halde demek ki durmak gerekiyor, bir bakmak gerekiyor. İşte bu zaten bizi neye yöneltiyor? Senedini incelemeye yöneltiyor. Şöyle bir senedine bakalım diyoruz ki zaten iki birbirine zıt ney? Sahih nasıl? Asla ne peygamber aleyhissalatü vesselam'dan ne de ashabından bize ne yapmaz? Gelmez, mümkün değil. Birbirine zıt iki sahih nasıl olamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Yani burada şu ihtimal vardır, tamam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ikindi namazını Hazreti Ayşe anamızın odasında kıldığında belki öyleydi ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonraki bu darim-i rivayeti daha sonraki bir döneme işaret ediyor. Belki Ayşe anamızın neyinde odasında bazı değişiklikler yapıldı da bütün tavanı ne yapıldı? Kaplandı, kapatıldı şeklinde bir anlayış ileri sürülebilir, müellif ona da ne yapmamış? Mahal bırakmamış çünkü bütün tarih kitaplarında o odanın Ayşe anamızın vefatına kadar hiçbir şekilde ne yapılmadığını değiştirilmediğini bize açıkça söylüyor. Kitaplarda bu açıkça kayıtlı. E hal böyle olunca e dayanak nasıl olacak? Yani açık tavanı neden delesin? Açık tavanı niye delesin yani? Sebebi ne? Bir sebebi olması lazım. Abi seçtir mi? Evet. Devam. 4. Meşru olsun ya da olmasın. Sözü edilen fiil anlaşmazlık hususunda delil olamaz. Çünkü böyle bir uygulama yağmurun Resulullah'ın kabri üzerine yağmasını istemek demektir. Allahu Teala zaten rahmetini peygamberlerinin ve salih kullarının kabirlerine indirmektedir. Söz konusu eserde ölümlerinden sonra onlardan bir istekte bulunmaya, bir şey talep etmeye ve istigazede bulunmaya dair en küçük bir işaret yoktur. Rivayeti bir daha oku. Baştaki rivayeti bir daha oku. Ayşe radıyallahu anh. Evet evet baştaki rivayeti bir daha oku. Bukhari tarafına rivayet edilen. Hayır hayır hayır. Dariminin rivayet En baş. 99'u oku rivayeti. Bir daha duysunlar. Dariminin sünnelinde naklettiği üzere.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 Burada şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a istigaseye delaliyet eden cümle nerede? Lafız nerede? Kavil nerede? Hiç, Hiçbir şey yok. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan yağmur talebinde bulunmadılar. Sadece yaptıkları ne yapmak? Tavana bir delik açmak. Ya, ha. Ha. Ha. Sadece tavana ne yapmak? Delik açmak. İki ihtimal var. Ha. Delik açılmadan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın maneviyatı semaya ulaşmıyordu. Bulutlarla ne yapmıyordu? Buluşmuyordu. Yağmur yağmıyordu. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal de ne? Dediği gibi müellifin. Yani o yağmurun özellikle kime yağması gerekiyordu? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yağması gerekiyordu. Resulullah'a yağmazsam eğer ben diyordu yağmur size yağma. Onu toprağına değmem lazım. Toprağın evet. Yoksa yağma. yağma. Yani böyle bir şeyi iddia etmenin herhalde çok da bir anlamı yok. Yani zaten rivayette ne yok? Onların söylediği şekilde he, ölüye ne yapma? Tevessülde bulunma, istivasede bulunma bu yok. Bu bile yani olayın nekaretini açıkça ne yapıyor? Ortaya koyuyor. E madem öyle, madem öyle bunu alıyorsunuz bunu değil olarak ne yapıyorsunuz? İleri sürüyorsunuz yani. Hiç gerek yok Yuşa'ya falan gitmenize. Gidin herhangi bir türbeye. Ne yapın? O türbenin e, işte e, kubbesinde bir delik açın. Yağmur talebinde bulunun. Bakalım yağacak mı? Yağmayacak mı? Türbenin üzerindeki toprak tavandan daha kalın. Yani. Onun için dikkat etmek lazım. Yani bu tür bu tür iddialar e, hiç senede dönmeden de metnen ne yapılabilir? Çürütülebilir. Hep söylüyoruz. Metin tenkidi çok önemli. Yani bunu mutezile gibi değil de Muhaddisun gibi, özellikle Darakutni gibi yaparsa zaten bu kendi içinde ne yapar? Yerini bulur. İşte özellikle İbni Kesir'in Telhisül İstiva Sefer Reddi Alel Bekri adlı kitabında yaptığı bu. Bunlar hep oradan alınma. Tabi müellif bunlara değinmiyor. Kitabın orijinali, evet, dipnotsuzdur. Müellif bunlara değinmiyor. Almış bilgileri toplamış, isnat etmemiş. Sizdeki tercümede onlar mevcut. Onlar mevcut. Bunların hepsi İbn Kesir'in ne yaptı, Zikrettiği hususlar. Evet. Diğer şüpheyi alalım. 14. şüphe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile tevessülde bulunmanın ve onu aracı kılarak Allah'tan istekte bulunmanın caiz olduğuna dair diğer peygamberlerin Resulullah'la tevessülde bulunduklarını ifade eden İsnadı bulunmayan kıssaları bakın isnadı yok İsrailiyattan olan rivayetleri ve buna benzer hikayeleri delil olarak göstermektedirler bu şüphenin cevabı bu şüpheye cevaben şöyle denebilir 1. güvenilir hadis kaynaklarının hiçbirisinde bu tür kıssa ve hikayelere rastlanmamaktadır bu kıssaların bilinen hiçbir isnadı bulunmamaktadır. Ya hocam olur mu işte cübbeli keşfül hafada bu tür rivayetlerin olduğunu ne yapıyor zikrediyor. Değil mi? Ha, keşfül Kafa'da. Peki Acluni'nin keşfül Kafası hangi maksatla tehlif edilmiş bir kitap? Uydurma olmasa bile halk arasında dilden dile ne yapan? Dolaşan ama aslı olmayan ya da zayıf olan ya da ney? Uydurma olan rivayetler. Bazen yanlışlıkla hasen olan rivayetleri de zikredebiliyor. Bundan kurtulan alim yok gibi. Ama netice itibariyle yani kitabın telif maksadı belli. E, kitabın telif maksadı belli iken keşf rivayeti ne yapmak? Isnat etmek, havale etmek. Ancak olsa olsa ne yapmaktır? Cahil okuyucuyu kandırmaktır. Dikkat edin zikrettiği rivayetlerin cüllüsü keşfül hafadır. Dik dikkat edin, bakın dipnota. Tefsire bakın, bunu da göreceksiniz. Keşfül hafa. O olmadı İhya-i O olmadı El-Bukhari. Bakın, El-Bukhari. Allah Allah. Bukhari'ye bakıyorsun, başından sonuna kadar yok. Hangi Ala el Bukhari? Yani Alaaddin El-Bukhari. Alaaddin El-Bukhari. Keşfül Esrar diye bir kitabı var. Ama milleti kandırmak için. Ha. Ne yapıyor? El Bukhari yazıyor. Aladdin Al yok. Sen de zannediyorsun ki bizim Bukhari'ye. Bukhara yani bir şehir. Ona nispetle onlarca yüzlerce insan var. Ama tabii insanları kandıracak ya. O bakımdan. Yani güvenilir hadis kitabı. Buna dikkat edelim. Güvenilir hadis kitabı. Yani hadis kitabı olacak bir kere. Şimdi hadisleri bir neyi var? Yaşanma dönemi var. İşte o yaşanma dönemi özellikle Hicri birinci asır. Ondan sonra tedvin dönemi var. İbn-i Şahab ile başlayan. Ondan sonra taslif dönemi var. Yani kitap haline sokulan. Bizim kastettiğimiz işte bu taslif dönemindeki neler? Eserler. Ona bakacaksın. Onlardan birinde var mı? Ya Ziya Paşa'nın Erbain Şerhi'nde var. E canım yani Necmi Sarı'nın da A kitabında var. Ne olacak ki? Biri 1200 sene sonra gelmiş, biri 1400 sene sonra gelmiş. Ne olacak yani? Fark eden bir şey yok. Bilfaraza diyorum yani. Bir şey ifade etmez. Ya işte İsmail Hakkı Bursevi'nin işte neyinde var? Tefsirinde var. Ya da 40 Hadis Şerhi'nde var. Ya da Kenzi Mahfi adlı neyinde var? Eserinde var. Bunlar hiçbir şey ifade etmez. Hiçbir şey ifade etmez. Bunlar sadece he, fazla bilgi vererek hasmını korkutma çabaları. Ama verdiği bilgilerin küllisi ne? Zararlı, faydasız. Tasnif dönemindeki hadis kitapları. Tirmizi'ye isnat edebiliyor musun? Ebu Davud'da isnad edebiliyor musun? Darimi'ye isnad edebiliyor musun? İbnü'z-Zeyne'ye isnad edebiliyor musun? Ha, isnad edebilir. Örneklerinde ne yaptık? Gördük mesela. Taberani'nin üç tane mucemi var. Değil mi? Kebir, evsat, sagir. Kebirdekiler nispeten ama sagirdekilerin ekserisi zayıftır. Başka? Evsatındakilerin de ekserisi zayıftır. İsnad etmek yeterli değil. Ya da ne yapar? Hiçbir şey yapamazsa Ebu Bekir Sifin gibi bak Heysemi Mecmua'i Zavaid. Onu Kevseri de çok yapardı. Bak onun talebesi olunca tabii ondan alıyor haliyle. Bak diyor Heysemi Mecmua'i Zavaid. Bunlar tasnif döneminin eserleri değil ki. Yani Heysemi'ye bir hadisi İsnad etmek ulemanın diliyle işin kolayına kaçmaktır. Buna dikkat edeceğiz. Yani ne zaman ki Tabarani'nin ya da işte Heysemi'nin kullandığı kaynaklardan bir tanesinin elimizdeki matbu nüshalarda neyi olmazsa he, tam bir şekli olmazsa o zaman isnad edilebilir. Mesela dikkat edin bazen Şeyh Albani der ki. Tabarani der, el kebir, ondan sonra der ki bak heysemi i mecmu zevait. Niye? Çünkü matbu nüsa'da eksikler olduğu için, heyseminin elindeki nüsa'da ne var? Tam bir metin olduğu için biz matbu nüsa'da hadisi ne yapamıyoruz? Bulamıyoruz. Onun için isnat eder. Yoksa tabarani'nin el kebirinde olan bir rivayeti sen heysemiye isnat ediyorsan anla ki orada bir şey var. Çünkü neden? Heysemi genellikle hükümlerinde suyuti gibi nedir? Mütesahildir, gevşektir. Bunlara dikkat edeceğiz. He. Ama burada müellifin söyledikleri işte bunlarla hiç alakası olmayan, asla astarı olmayan rivayetler. İşte bak diyor mesela, Harisel muhasibi er li Hukukillah ya da hakim ettirmizi nevadiril usul yani bu tür eserleri ihale ediyor. Ya da bak kuşehri risale Bunların hiçbiri tasnif dönemin neyi değil? Eserleri <gülüyor> değil. Evet, harisin muhasibi vefatça mütekaddimdir. Keza hakimettirimiz ile vefatça mütekaddimdir. Ama bunların hadis kitabı yoktur. Bunlar hadis kitabı değildir. Bizim kastettiğimiz ney? Ha, ama müsnet. Ama müsnet. Ama ney? Cami şeklinde olan neler? Kitaplar. Bazen musannef de olur. Aynıdır. Ya sahabisine göredir Ya da konusuna göre. Ya sahabisine göredir ya da konusuna göredir. Sahabisine göre bir hadis kitabına kim örnek verebilir? Sahabisine göre. Yani işte Atlı İbn Abbas'ın rivayetlerini bir yerde toplamış. Abla İbn Ömer'in rivayetlerini bir yerde toplamış. Hı. Ebu Hureyre'nin rivayetlerini bir yerde toplamış. Konu yok. Yani namazdır, oruçtur, zekattır, haçtır yok. Sahabe'ye göre bir örnek kim verebilir? Anladım. Anladım. Sen sus. Niye söylüyorsun? Ha? Abdullah bin Musud örnek verilebilir. Yok. Abdullah bin paşa, o ayrı biz müellif diyoruz. Hadi. Ahmet bin Ahmed bin Anbeli müsnedi mesela. Zül. Ha. Zülhtü, ha. Ahmet bin Ahmed bin Ahmed bin Ahmed bin Ahmed bin Ahmed bin Ahmed bin Ahmed bin Ahmed bin Ahmed bin Ahmed bin Ahmed bin Ahmed bin Ahmed bin Ahmed bin Ahmed bin Ahmed Buhariler, konuya göre Buhariler, Müslümler. Kütüb-i Sittilerin hepsi neye göredir? Konuya, konuya göredir. Hepsi neye göre? Konuya göredir. İşte bunları göstereceksin. Yoksa yani herkes bir kitap getirir. Hicri 200'lerde Şiilerin de kitapları var. Mutezilerin de kitapları var. Onları kastetmiyoruz. Evet. Şimdi oku. Bu kıssaların bilinen hiçbir isnadı bulunmamaktadır. İsrail'e alttan olan Rivayetlerde olduğu gibi bu tür kıssalarda da yalnızca mürsel olarak nakledilmektedir. Nedir mürsel rivayet? Bilen var mı? Sahabi mürselini kastetmiyor tabi burada. Tabi mürselini kastetiyor. Nedir? Evet. Evet. Tabi'nin sahabeyi zikretmeden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayeti. Mesela hasan Basri değil mi? Mesela Said İbnül Musayyeb, Mesela i̇bn Şihab, Şihab Bunlar ne yapıyorlar? He. Aradaki sahabeyi ne yapıyorlar? Atlıyorlar doğrudan aleyhissalatü vesselam rivayet ediyorlar. Biz bunu bile almıyoruz ki Yani Hasan-ül Basri kadar sadık, sadık sika, adil bir zat var mı? Said İbnül kadar var mı? Yok. Ama almıyoruz. Ya hocam, e ismini atlamakta ne kusur olabilir ki? Sahabenin hepsi adil değil mi? Yani, madem ki atlasın ne olacak? Sahabenin hepsi adil. Ama belki başka bir tabiinden almıştır. Belki kendi akranından almıştır. Anlatabildim mi? Garantisi yok ondan. Ama sahabinin mürselinde problem yok. Sahabi başka sahabiden Almış olsa ama bize söylememiş olsa doğrudan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan duymuş gibi bize nakletse problem olur mu? Olmaz. Olmaz. Çünkü niye? Şimdi diğer sahabi nedir? Onun gibi adildir. Anca bir tabiinden duyacak. E şimdi sahabiyi tabiine döndürüp bunun az da olsa örnekleri vardır. Sahabiyi tabiine döndürüp yeniden oradan Aleyhisselatü Vesselam'a döndürme örnekleri az olmakla beraber vardır ama... Heh. Bunlar sahabenin genelini ne yapmaz? Var. Kapsamaz. Bu istisnai durum. Vardır örnekleri. Vardır. Yani bazı tabiiler bazı sahabilerden daha çok hadis bilirler. Çünkü sahabilerin hepsi ne değildir? Ha, bir Abdullah İbni Ömer gibi Ebu Hureyre gibi her an Peygamber'in yanında kalmış değildir. Ama İbni Ömer'in her an yanında kalan nafi çok rivayet bilir. Anladık? İbn-i Mesud'un yanında kalan Alkame çok rivayet bilir. Ama bir sahabi düşünün Veda Hacında Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş, ondan sonra da gitmiş, bedavetine yeniden ne yapmış, çekilmiş, devesiyle iştigal ediyor. Kaç tane hadis bilmesini beklersiniz? <gülüyor> Ama öyle de olsa bir görmek, Müslüman olarak görmek ve o hal üzere ölmek <gülüyor> onu milyon tane ney? Rivayet bilen tabiinden bile üstün ne yapmıştır? Tutmuştur. Belki milyon rivayet olsun. Evet okuyalım. Ehli kitaptan, Müslüman olanlar tarafından hiçbir isnadı bulunmayan kitaplardan rivayet edilmişlerdir. Etmiş, edilmişlerdir. Yani özellikle kabul i Akbar gibi mesela bunun örnekleri var. Tabi müellif bunlara zımnen değinmiyor. Birazdan bir iki örnek verecek ama... Demek istediğimiz şu, yani İsrailiyat tefsirlere girmiştir. İbn Kesir tefsirinde bile İsrailiyat vardır. Her ne kadar Taberi'nin tefsirini ihtisar ediyorum, ondan İsrailiyat'ı arındıracağım dese de. Yoktur yani bu tefsirler içinde, Ümmü dediğimiz büyük tefsirler içinde İsrailiyattan kurtulan bir tefsir yoktur. Maalesef. Ha. Ama onlar sadece İsrailiyat'ı zikretmezler. sayilleri de zikrederler bazen İsrailiyatta da o sahihlerle birlikte araya girer. Ama müellifin kastettiği o değil. Bütün sahih rivayetleri bir kenara itip bu tür İsrailiyatla da ne yapma uğraşma dikkat edin minberlerde hep eski peygamberlerin ahvalinden bahsederler. Hazreti İsa şöyle yaptı. Hz. Musa şöyle yaptı. Hz. İsa'nın yanında bir adam vardı şöyle yaptı. Hz. Lavut'un yanında bir adam vardı şöyle yaptı. E nereden alıyorsun sen bunları? Nereden alıyorsun? Kur'an'da var mı? Kur'an'da var mı? Yok. Sayı o işte dediğimiz güvenilir hadis kaynaklarında var mı? Yok. Nerede? Birçok kitapta. Da. O kitaplar nereden almış? Bir bakıyorsun dönüyorsun İncil falan Leviler bölümü. Bakıyorsun aynı kısı orada ne? Mevcut. Tevrat'a dönüyorsun mevcut. He. Yani tehlikeli iş. Eskileri şeriatı. Daha önceki peygamberlerin şeriatı. Hei bu bizi bağlar mı bağlamaz mı meselesi değildir bu bizim buna ihtiyacımız yok çünkü niye bizim dinimiz gelmiş önceki bütün dinleri ortadan ne yapmıştır kaldırmıştır nesletmiştir galiptir hakimdir onun nas koymadık prensip koymadık bir meselesi yoktur ana meseleler bütün asli meseleler kayıt altındadır Kur'an ve sünnet bunları zapturapt etmiştir Nasip olmak da budur zaten. Bana dikkat edeceğiz. Ha. E hocam Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayet var. İşte size ehli kitaptan bir ne gelirse haber gelirse ne yalanlayın ne de doğrulayın. E Peygamber aleyhissalatü vesselam bak işte yalanlamayın demiş. Hayır yalanlamayın dememiş. Ne yalanlayın ne de doğrulayın. Neden böyle demiş? Ola ki o kısa Kur'an'da geçer. Sen bilmezsin. Sahibi hadiste geçer. Ola ki peygamber aleyhissalatü vesselamın sahibi hadisinde geçer. Sen bilmezsin. Ama sen buradan ne yapmalısın? Ha, demek ki ne doğrulayacağım ne yalanlayacağım. Ha, bunun eşdeğerine bakmam lazım. Ben ne yapacağım? Kendi kitabıma, kendi sünnetime döneceğim. Bakacağım. Ulemamın akvaline bakacağım. Ona göre ne yapacağım? Doğru mudur yanlış mıdır? A karar vereceğim. Çok önemli. Yani İsrailiyattan onlarca yüzlerce menkıbe var. Yani hemen hemen bir cuma olup da bunu duymayan yok. Niye? E i̇şte içinde ibret var. Ya ibret yani alı ibret verecek şeyse isabe yok. Hep söylüyorum ben. Nedir yani e, onca ulemayı okuyorsun? Niye Hasan-ı Basri'den başlıyorsun? Başlama. Ahmet bin Amber'den niye başlıyorsun? Muhammed bin Abdüluhab'dan niye başlıyorsun? Başlama. Al isabeyi ibn Hacer'in sahabenin hayatından başla. Bunlardan başla. Hocam önce bize peygamberlerin hayatı lazım ya. O zaman İbni Kesir'in peygamber kıssalarını al ondan başla. Sorun değil. Geriden başla mı? Evvelden başla. Nereye doğru gel? Bu tarafa doğru gel. Çok önemli bu. E hocam yani şimdi İmam Ahmed'in hayatını okumayalım okuyacağız ayrı. Ama İmam Muhammed'in hayatını baştan okursan hambeli olursun. Problem orada. İmam Şafi'nin hayatını baştan okursan Şafi olursun. Önce sen önceki dönemlere git oradan bir başta o hayatları bir oku bakalım. Öyle oraya doğru gel. O zaman böyle seni ne yapacak o? Hafif hafif tırpanlayacak böyle. Heh, seni ne yapacak böyle eyle ne yapacak? Heh, düzleyecek, yontacak. O zaman taassubu atacaksın. Ama lüp diye insanları onun içine sokarsan bitti işte zaten. Tasu oradadır. Oradan başla. Hele bir gel. Sen önce Abla İbni Mesud'u oku. Abla Ömer'i oku. Enes Bin Mali'yi oku. Bak bakalım bunlar nasıl yaşamışlar. Ondan sonra yavaş yavaş ne yap? Oradan işte gel. Neye? Alkame'ye gel. Tavus'a gel. Katade'ye gel mücahide gel öyle gel işte böyle bu tarafa doğru ilerle ama böyle başlama adam şimdi suyutu okuyor suyutu hayranı normal İbn-i Hacer'i okuyor çünkü bir onu biliyor bilmiyor ki başka bir şey Hz. Ömer okuydu zaman Allah diyor ya, Haccacı okumuştum zannediyordum ki diyor, Haccacı'dan daha cesur bir adam yok Ömer'i okuyunca Ömer'den daha cesur bir adam yok görüyor musun yani gittikçe he, o cesaret de elimde fazlalaşır daima kaynağa dön Daima kaynağa dön. En yakına dön. Bu çok önemli. İşte bu taassubu kaldırır. Yok eder, siler. Ama sen o kaynağı bırakır. Sonra ile uğraşırsan işte o taassub ne yapar? Senin bütün hücrelerine işler. İşlediği zamanda sen o kaynağa dönsen bile o kaynağı o taassubla anlamaya kalkarsın. Olduğu gibi değil. Senin anlamak istediğin gibi anlarsın. Çok önemli. Problem burada. Problem burada. Evet. Zaman bakımından kendisine yakın dönemde olmasına rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen mürsel rivayetler dahi kabul olunmadığına göre İşte demin dediğimiz mesele. Tabi'in mürselleri. Evet. Daha önceki zamanlarda yaşamış olan diğer peygamberlerden nakledilen Mürsel rivayetlerin kabul olunmaması tabi olarak daha evladır. Tabi diğer peygamberlerden nakledilen rivayete ne kadar mürsel denir? Islılah anlamıyla mürsel demiyor. Lugat anlamıyla mürsel diyor. Yani yoksa buna mürsel demek yani o rivayete bir değer vermek demektir. Yani yoksa Hz. Adem aleyhisselam dönemindeki bir kıssa Kur'an'da zikredilmeyecek, hadislerde zikredilmeyecek. Sen ona mürsel diyeceksin. Yani bu ne değil? Ha, müellifin kastı değil. Yani lugat anlamıyla yani nedir işte falan dedi demektir Mürsel yani. İşte ben size söylüyorum diyorum ki işte Atilla diyor ki burada önemli olan ha onun dediğini söylemem. Yoksa benim durumum nedir, Atilla'nın durumu nedir, arada kaç yüz bin yıl vardır ya da kaç bin yıl vardır o ayrı bir olay. Evet. Tamam. Devam edelim. 2. Şüphe sahiplerinin ileri sürdükleri iddiaların aksi istikametinde... Benzer hikayeler de diğer peygamberler hakkında aktarılmaktadır. Yani aksi hikayeler ama bunlar nerede geçen hikayeler? Yeri geldiğinde mesela Bezzar örneğini verecek. Nerede? Bezzar'ın müsnedinde geçecek. He, zayıftır ya da sayıhtır ama en azından nerededir? Taslif dönemi eserlerinden bir tanesindedir mesela. Evet. Bezzar'ın İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan, anhumadan Gelen bir isnadla rivayet ettiği hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmaktadır Davud aleyhisselam Atalarım İbrahim İshak ve Yakup hakkı için Senden istiyorum dedi Bunun üzerine Allah şöyle dedi İbrahim ateşe atıldı Ve benim için sabretti Bu sana erişmemiş Bir beladır İshak kurban edilmek için Kendisini feda etti Ve benim için sabretti Bu da sana erişmemiş bir beladır. Yakup ise Yusuf'u kaybetmişti. Bu da sana ulaşmamış bir beladır. Evet yani onlar için isteyemezsin demektir. Onlar için ne yapamazsın? İsteyemezsin. E niye bu rivayeti almıyorlar? Hadi bu rivayeti de al. Zayıf ha, Bu rivayet zayıf ama müellif zayıf demiyor işte. Biz onun zayıf olduğunu söylüyoruz. <gülüyor> evet. Orada var mı dipnotta bir şey? Var. Zayıf yok atıştırmış. yok. Arapçasında yok. Ha. Zayıf rivayet bu. Ha. Ha. Yok, Türkçesinde var. Arapçasında yok. Ha. Zayıf rivayet demişiz. Gördün. Ama hadi bunu al. En azından nerede geçiyor? Bezzar'ın üstünde geçiyor. Ama almıyor. Almıyor. Demek ki mesele sadece zayıfları almak değil arkadaşlar. İşine geleni almak. Ha. Bu çok önemli. Evet. Devam edelim. Şayet İsrailiyattan olan rivayetler delil olma vasfına haiz olsalardı bu rivayet peygamberler hakkı için istekte bulunmanın cevazına delil geçersiz değil geçersizine delil teşkil ederdi. İsrailiyattan olan rivayetler delil olma vasfına haiz olmadıklarına göre delil olarak ileri sürülmeleri de doğru olmaz. 3. En hayırlı nesiller olan sahabe tabiin ve onlardan sonra gelen nesiller bu anlayış ve istidlalin neresindedirler? İslam'ın öncü imamlarının böyle bir anlayış karşısındaki konumu nedir? Böyle bir anlayış ve davranış meşru olsaydı yapılmasına emir ve tavsiye eder hoşnutlukla karşılarlardı. Çünkü her biri Allahu Teala'dan istekte bulunmakta Ve dualarının kabul olunması için sebepler aramaktaydılar. Bu kabirperestlerin keşfettikleri yolu neden göremediler acaba? Evet. Burada kalalım arkadaşlar. Önümüzdeki ders devam ederiz inşallah. Subhaneke Allah'ın ve bihamdike eşhedünen la ilanete estağfurke ve